Allah'tan Şeytan'ın Rijim, Bismillah, الرحمن الرحim. Alhamdulillah, الله Lameen. Ve Salat ve Selam, Allah'ın Rasulüne Muhammed ve Allah'ın Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi ve يا Ya Allah, ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kereem, ya Kafir, ya Rahim, ya Rahman.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 Şimdi sıra bir başka bir mesele temasla buyuruyor ki وَالنَّسِحَةِ اُخْرَى هَلَّةِ اَنْ صَحْبِهَا Benim yapacağım diğer bir nasihat ise nedir? İhtizam-ı salat-ı teheccüdi. Teheccüd namazına son derece ehemmiyet gösterin. Teheccüd namazına sımsıkı sarılın.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 Kendimize bir, bir nokta kadar bir kıymetle vermeyelim ama bizim bu efendi eksik kafamızın anlayabileceğinden çok daha öte teheccüd namazına sahip olmuş olduğu bir emniyet vardır. Kaldı ki feynâ min daruriyyâd-ı tarîkî, bu makşibendiye tarikatının temel prensiplerindendir, e, vazgeçilmez umdelerindendir, kaidelerindendir, teheccüd namazının imale gelir tarafı yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede müteadit ayette teheccüd namazından bahsediyor. Kitapların beyanına göre Resul-i Ekrem sağ olsam zamanında ilk zamanlar barz gibi. Bir müddet saade-i kiram da Resul-i Ekrem sağ olasallem gibi sabahlara kadar ayakları şişecek şekilde hatta kavarlarına diyor hadis-i şerifte kadar e, teheccüd namazına mukayyet oluyorlardı. Daha sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e, nafileye e, dönüştürdü teheccüd namazına, ümmete, nafile fakat çok kuvvetli bir sünnet olarak bize imtikal etti. Burada gerek sahabe-i kiramdan olsun, gerekse tabiini i kiramdan, gerekse tebevû tabiini tebe i kiramdan olsun demin de denildiği gibi gözümüzü kamaştıracak harika işler oldu teheccüd namazlarında.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 Hazretler evet. radıyallahu anh millete yatsı namazını kıldırırdı. ondan sonra sabaha kadar teheccüd kılardı. İbn-i Acerazkan Ali fettül Bari'de öyle söylüyor. Yalnız bir şey var burada, zaman zaman bu konuda şüphe, şüphe efendim, yani ediyoruz.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 Yine ki mesele geçenden burada geçmişti, büyüklerden bir tanesi 27 sene diyor namazını diyor, namazları da birisi hafta kılın diyor. Bir kere diyor arkada kaldım diyor, bütün namazları mı kaza ettim diyor. Şimdi bu fetva değildir bu, fetva değildir. Bu takva ve gara'dan gider bu. Herkes makamına göre amel-i ortaya koyar. Yani bazı şeyleri anlarken, anlarken, eğer ilim sahibi ise anlarız da,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 Osman radıyallahu an sabaha kadar tek rekat namazda, tek rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hap medan ediyor. Şimdi bizim mantık önsürümüze vursak bu ne me vesaire falan filan. Bizim kimyamız bozuldu kimyamız, kimyamız bozuldu kimyamız, süte su kattılar. arabanın benzinle su karışırsa arabalar basar mı? Ebiveddari <gülüyor> rahimehu o da gene hakeza öyle. Tekrekke bir namazda Kur'an-ı Kerim'i e mahfuz ediyor. Üstelik de ederler bazen de bazen de bazı geceler aynı ayi tekrar diyor sabah kadar. Geçemiyor bu tarafa. Geçemiyor bu tarafa. Geçemiyor bu tarafta. Onlar Kur'an okumuyordu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan bölümü dediği gibi onlar Kur'an okumazdı. Onlar Kur'an'ı yiyordu.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 E, bu Allah peki bire bin, bire iki bin vermeye kadir de Allah-u Teala yeni bir saatine üç saat, beş saat veya on saat vesaire eğer imkanı vermekten aciz mi kaldı? İmam Mustafa Ali'nin ciddi kitabına diyor ki, İmam-ı e, Azam Ebu Bey'i Bey'in zindana hasya attılar. Habsatullah Habsatullah 12 gün kaldığı Sina'da Kırbacı'de ve sadece o 12 günde 71 hatemindir diyor. Ebu Hanife rahimallahu keyra la Günde, gece günü toplam 1 leket namaz kılanlar var. Said bin Sayyid Rafi'er Radiyallahu Anh, Allahu Teala gibi İmam Cehmast gibi hatta ve hatta hatta ve hatta Ömer hani, bin Hani onların gele büyük has dostlarından bir tabiindendir. Bir rekat namazı vardı. Bir rekat namazı vardı her gün. Her gün gece gündüz tam toplam ramen 100 bin tesbihi vardı. Yüz bin tesbihi vardı. Bak şimdi benim efendim yani bu Cahil Pan diyecek ki ya bu ne zaman yemek yedim ne zaman şu oldu, ne zaman bu oldu vesaire vesaire vesaire. vesaire. O yirmi dört zaman zamanda efendim yani meselesi var ya o bana göre. Et ve kemiğe bağlı kramlara göredir. Ayrıca farise fasıl kitabında diyor ki Mevla'nın dostu diyor tarikatla zikirle öyle bir noktaya gelir ki alemi kesafetten şutulur alemi letafetin, alemi letifin bir kuşu olur o diyor. Bir olur o. Alem değiştikçe, hal değiştikçe, ruhun peki tadlosu değiştikçe o ruhtan saldırılan şeylere değişiyor. <Gülüyor> Cenab-ı Hak Celle Celal bu meseleye mukayyet olmaya bizleri muvaffak eylesin. Yani işi şakayla şukayla alakası yoktur. Yoktur, yoktur. Bazı insanlara teheccüd namazı Beş vakit namazdan belki daha fazla feyiz veriyor gibi, o tenha saatte herkes yatakta, sen atakta. Yani sevgililerin tenhalarla buluşması gibi, Kulun Cenab-ı Celle Celaluhu ile buluştuğu müstesna bir haldir o. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Rahimullah Teala, 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın yatsı namazın naddesiyle sabah namazını kırmıştır.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 Ve Allah'ın bir asgariyle yapardı. Geri kalan tüm vakit dediğim gibi irfanla, namazla vs. işte Cenab-ı Hak Celle Celal'e arz-ı ubudiyette geçerdi. Asgari S.A.R.S.A.B'ye diyor ki, teheccüd namazını ihmal etme, teheccüd namazını ihmal etme, teheccüd namazını, namazını ihmal etme, Rasûl Ekrem S.A.V. ihmal etmedi ve hasta olduğu zaman veya da kendisine bir kesin bir ağırlık vesaire geldiği zaman Rasulü Eklem sallallahu aleyhi ve sellem geldi, ederdi buyurdu sen de terk etme diye sahabeye özellikle ee, tembiyyü olmuştur. Fakat fîleleyküm fîli adûrî Bak bu mektubu yazdı diyor ki ee, Muhammed muhabbet aşiye sana diyor daha önce söylendi eydan neden biz bu teheccüd meselesi, bu teheccüd meselesi de ciddi bir mesele, ciddi bir konu. Eğer teheccüd sana ağır gelirse, ağır gelirse, olan gitmeyecek, ancak intiba ala yani alışılmış bir gevşeklik var be. Bunun tersine, o gevşekliğin tersine, eğer bu Efendim tehdit namazına kız olma. Tevjüt namazına efendimine son derece dikkatli olma mümkün olmazsa olmazsa yani, kalk kalkamıyorsun işte ne oluyorsa ne biz oradan buradan bindiriyor, kalkamıyorsun yeter seni böyle mıknatıs gibi çekiyor böyle o zaman yemdeki anı uvac ile li hazret emrin cem amle mütaliquiğin sizi tevjüt namazına efendim kaldıracak bir takım görevler taşır diyor Ali, görevler diyor. Görev ver bir kişiye, bu gece sen uyuma e işte şöyle yap, böyle yap, bilinen ne yap, mutlaka ordu halinde teyze kalkılacak diyor. Görevli tayin et diyor, görevli tayin et diyor sultan. رَكَدْ قِيلَ لَكُمْ فِيْرِ حُضُورِ İzaa'a'l hareke ma'z-zulmana ayet-i tecide katma meselesi var ya eğer bu olursa veya zor gelecek olursa velan ki teser el-intibala khilaf-il mu'tab, olma, mü kız bu işe dikkat edilme, çok dikkat olma müyesser olmazsa yemda en huv ila emri O zaman bu işte ilgilenecek bir cemaati bir takım insanları vesaire Mutlaka efendim görevlendir. İkili yukizukun vaktet teheccü ta'anau kerrem. Sizin yani işte yani e, sevseniz de sevmeseniz de veya da isteseniz de istemeseniz de sizi teheccült namazına ikaz edecek, kaldıracak mutlaka bir adam veya işte kişiler vesaire tayin edin diyor Sultan. Cenab-ı Hak Celle, Celle, Celle o saatte neler yapacak neler, neler yapacak neler. Kemim utdari rekanallahu teala. Şah-ı İslâm Meleyl-i Alâ dediği kitap vardır, oradan hak ee, Süleyman Darani, Sayın allah Teala diyor ki, ben teheccüd namazındayken secdede uyudum kaldım diyor. Baktım diyor, arkadan diyor ayağıma birbiri bürttü. Birbiri. Baktım diyor, Cenab-ı Hak Cemre göndermiş olduğu bir huri. Dedi ki ona, Darani ne yapıyorsun sen dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Bakın bunlar var ya, şu sözler Fatih Camisi'nde söylenmez. Sıradan camide söylenmez. Bu eğer yani, özel bir haldir, okutucu bir haldir bu. Bunun içinde sahip olan insanlar arasında bunların konuşması uygun düşüktüye uygun oluyor. Yani meselelere bir fetva efendim, boyutu vardır, bir tatva boyutu vardır. Burada her şeyin tekstrası söylenir. Tamam mı? Çıta olabildiğince yüksek tutulur. Yeter ki Allah'ın kulları o, o, o noktaya yani inhimak göstersinler, düşkünlük göstersinler. Yani Nasibendiye tarikatında esas nedir? Yani ruhsatlarla amel değildir. azimetle amel etmektir. Tam yiğitçe iş yapmaktır. Her oğlu herce iş yapmaktır. Burada her şeyin kalendesi gösterilir. Herkes efendim müsabakaya girer. Kim adi himmetse, kimin istihda daha, daha büyükse kadını. Burada işin yanımı söylenmiyor. Burada işin çeyreği söylenmiyor. Burada bir pazar kuruluyor arkadaş. Burada boy boy elbiseler var. Herkes kendisine uyan elbisi alsın giysin. Aa bu elbise bana olmuyor vesaire. Ne biçim elbise veriyorsun vesaire. Ya kardeşim sana uyan elbise var. Uyumayan elbise var. Bak ne Sultan, Adam dayanet diyor, adam adam, adam dayanet diyor, adam, sizi kaldırsınlar diyor. Memalettani Kudüs'ün ruhu öyleydi. Namaza son bir düşkünlüğü var idi. Hasta ve hasta ettiği zaman elleri göbeğinde bağlı vaziyetteyken, namazda kıyamda eller nasıl bir göbekle bağlı tutuluyor erkekler için, öyleydi Memalettani. Gazetel diyor ki canazesini yıkayan saat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 Sonra efendim de, ayı açıyoruz tekrar geliyor. Patkın olacak gibi değil diyor. Bu sefer diyor o haliyle diyor, diyor İmam Murat-ı Ali Kıbrıs'ı diyor gaz ettim yıkadım diyor. Neticede diyor vesil işi bitti yıkamayışı bitti diyor. Artık diyor kefenleri giydireceğiz diyor. Açalım ellerini kefenlerle ona göre saralım sardık. ve sardık. Eller gene geldi diyor gözlerine diyor.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 Yavuz Sultan Selim Han cennet mekanı vefat etti. Gatsızlar cesedini yıkarken affedersiz üzerine çarşaf koydular alttan. Şeriat donunu çıkartmaya çalışıyor adam. Çektir, rak tutup donunu bırakmış çıkarılmasına. Adam diyor ki herkes en güçler daha oldu diyor o <gülüyor> Donduk kaldık diyor. Bu dinin dün-i İslam ne? Ne kadar ne anladın ki itiraz pek hakkımız olsun ki? Bu adamların peki yani bulunmuş olduğu sahaya ne kadar kavradık ki işlerini kavrayacağız. Resul-i Ekrem Sellem, Cabir ibn-i Abdillah r.a beraber gidiyor. Cabir dedi ki bak bakayım şu gökyüzüne baktı, dedi ki Resul-i Ekrem o merkezde o efendim noktada kaç tane yıldız görüyorsun? Altı tane ya Resul-i Ekrem dedi. resul Ekrem vakti 6 değil 11 yıldız orada. Sen şimdi pek, aa ya işte o günler nasıl gördü vesaire falan filan bilmem Öyle affedersin ama maddeye bağımlı hayat insana materyalist yaptı, maddeci yaptı. Halbuki Möylü'ne kalbin bazı ne söylüyor? Ruhun böyle gücü var ki, öyle gücü var ki. Yani bizim yani ee, et ve kebiğimiz için cari olan kanunlar ruhun yanında adı bir anılmaz. Ruhun böyle bir gücü vardır, böyle bir kuvveti vardır. Dinimizin İslam o ruha tatmini için gönderilmiştir. Kubri diyor ama ne yapıyorsun sen namaz uyuyorsun diyor vesaire. Cenab-ı Hak her gece, her gece teheccüd namazı e, kılanları takip eder diyor. Ve kullarına, kulların bir isteği olan yok mu, yörüne getireyim. Kulların isteği, hastası olan yok mu, derti olan yok mu, e, ferman vereyim diye Mevla kullarına münacat eder, kullarına ver. Kim kime yalvarıyor Allah aşkına ya. Yani affedersiniz anla yani kim Allah kim bu sanki belli değil ya. neden mecbur mu bizi iyilik yapma? Bak Allah sana senden ne kadar daha fazla aşık. E Cenab-ı Hak sana münatet ediyor. Sen uyuyorsun diyor. Ve ben ve ben 500 yıldan beri ben senin için terbiye ediyorum diyor. Ben 500 yıldan beri senin için yetiştiriyorum diyor. Ben melekler uyanık seni bekliyor, sen uykudasın diyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Süleyman Dara'ın Kudüs'e sırrını buyuruyor ki, sonra bir siz kılın diye korktun diyor, diyor, diyor bu, bu huzun, ne iştir bu huulizmi, neyi bu riski vesaire falan diye böyle dirkirdim diyor. Şu an diyor var ya, şu an kulağımda da kalbimde onun sesinin diyor, yankılarını hissediyorum diyor ağabey. Ebu Tırab-ı Nehşe bir Kudüs'e sırrını buyuruyor ki, اِذَا اَلِذَا الْقَلْبُ اَلْ اِعْرَابَ الِلّٰهِ صَحِبَةُ الْوَقِعَةُونَ فِي bir insan bir insan eğer Allah'tan yüz çevirirse, bakın onun altına, üstüne yani çift size bildiğin kadar. اِذَا اَلِفَ الْقَلْبُ اَلْ اِعْرَادَ اَلِلّٰهِ سَحِبَتُ الْوَقِعَةَ فِي الْاَوْلِيَا اِلّٰهِ Bir insan eğer kalbin, bir insanın üstlaki kafası neyse, Allah Celle Celaluhu'dan yüz çevirmeye müptela olduysa, bir insanda Allah'tan yüz çevirme hali varsa, ne yapar? Celle Celal onu. Ne yapar? Biliyor musun? Onu ne yapar? Biliyor musun? Ona ne verilmiyor musun? Onu dostunun hakkından birikodu yapıyor. Yani bun ne biçim bir şey ya? Böyle şey olur mu ya vesaire? Bunlar ne ya vesaire? Bunlar yok diyeceğiz, yok vesaire. diyeceğiz vesaire. İnfisunülamasın adil haylak nevi ikamet hüce. Allah eliktar bil ibadet işte bir adi eliktar vardır. Yani fazla ibadet birat değildir. Sıcak olana Rasûl-i Ekrem ve sellem, gücünü kullanma dememiştir. Rasûl-i Ekrem ve sellem, herkesin yapabileceği bir seviyede de İslamiyet anlatmıştır. Ne alim himmet olan ne duğun himmet sahibi olana göre değil ya yani en kabiliyetli olanla en kabiliyetsiz olanın yapabileceği çizgide İslamiyet'e Rasûl-i Ekrem anlatmıştır. O din anlatıyor. E Afiliyete olan, istidadı olan, daha fazla yapmak isteyene peki müdahale etmemişlerdir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Cenab-ı Hak. وَتَعَوْنَا فِرْرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوْنَا عَمِسْمِهَا لُدُوَانَا عَمْدَنْ صَوَىٰهِ Takva konusunda peki birbirini destek olan ne diyor? Adam tayin et diyor. Kerecide sizi kaldırsınlar diyor vs. Eğer bir kal, bir kal, bir kal eğer Allah'tan yüz çevirdiyse, Allah Celle Celle ona vuracağı ilk tokat, onun dostların aleyhine konuşturur. Ondan sonra onun işi biter. Tabi bizde sahip bir hastalık var cemaatimizin. Bu da, bu da şu son yüzyıl içerisindeki bizdeki din imajı, din fikri, din anlayışı değiştirildi. Bozuk bir kafayla bir anlamaya çalışıyoruz. Yalnız ondan sonra, cenere edilmiş olan, Allah kullak edilmiş olan bir kafayla, Allah Celle, Celle Muhammed Mustafa'yı ve isimden gidenleri anlamaya çalışıyoruz. O olmuyor. Onun için gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Her anahtar, her biri açmaz. 15 16 numara anahtar, 15 16 civat'a yatar. Belki 17-18 ona göre nesil de vidayı açacak. Eee bizim elimize bir anahtar bütün civarı böyle sökeceksin. Neyi neyi söküyorsun sen? Bak diyelim ki mesela şu an işte ilim çağı bilim çağı vesaire bırak bu sen. Yani eğer bu elimse belki bu elimse bu, bu kadar vahşet niye? Bu kadar vahşet niye? Hadi diyelim ki mesela çizmeden yukarı çıkmak suretiyle işte işte benim dilim şöyle benim dilim böyle vesaire falan filan diyorlar. Hadi dedik ki kitaplardaki mesele yazılı ilimleri elde ettik bilgisayarlar var, bir internetler var, şunlar var, bunlar var. Peki ilmin akla ki tarafı yok mu? İlim edebi edebi bakan tarafı, tarafı yok yok mu? İnan yani bakın bu aniden 50 yıl peki, dersler bizler sabah namazını kılıyor. Bazı bazı gözü dönmüş afedersin ama manyak olu manyaklar diyorlar ki işte yazıyor diyor sabah doğru kılabilir diyor onun için diyor yani herkes nasıl sabah kılabilir olsalar. Ama onlar, namaz vakitlerinde kılan insanlar da onlar, ne yapacak? Üstelik de belki öğleden sonra uyuduğu, uyuduğu bir lahza diyor kitap, bir lahza. Bir lahza, göz kapandı, kapanmadı ayet diyor. Peki bunlar da bulacağız? Hadi diyelim en fazla kitapları yığlık ettik mesela. Fakat bunu da bulacağız biz? Çok konuşmak, çok edebiyat, çok kitap sahibi olmak, mutlaka üstüne olmak demek değil ki Amerikan Kongre kitabhanesinde 20 milyon kitap var. Kitabhane işi var diye çalışıyor. İngiltere'deki Oxford University Üniversitesi kitabhanelerinin o, raflarının toplam uzunluğu 80 kilometre. Bir gün var ama bak, adamın suyarına kan içiyor. Valla yekroköken ala ve, ve bu adamlar bu görevli adamlar sizi belki uyku kafetinde bırakmasın. Bunlara efendim yani vazife ver. Ondan sonra teheccüd namazına mutlaka sizi kaldırsınlar diyor. Teyze fe'abim zâlike eyyâme biraz böyle devam edin diyor. Bu işe bir efendim gösterin diyor. Eğer devam eder de yurca ente teyessere al mutallama hala Artık bu işe devam diyor, ee, kolay hale gelecektir Allah'ın izniyle, bin gayet tekellübin zorlanma da olmayacak, Kıkanma da olmayacak. Bir e başlayın bakalım bu işi bir pratiğe duruşturuncaya kadar bu işe bir düşkünlük gösteren, gerisi bunun Allah'ın izniyle iyi gelecektir buyuruyor. Allah-u Teala bu noktalarda akah olmaya hepimizin muvaffak eylesin. Bundan sonraki satırlarda lokmaya dikkat yiyin Raktani.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 Hazırız, yeni gelmişken bir cümle söyleyeyim, devamı inşallah haftaya. Nam-ı Şarani ki 450 sene önce, Nam-ı ki, ben, ben, ben günümüzde senin yani yiyeceği maddeler içerisinde yani ee, sattım diye bir şeyler diyor. Bir diyor, sağ arıtı, erdu, efendim, helal lokma bulamadınız, iki ay toprak edin diyor. Şimdi aa öyle şey mi var ya vücudun kim yazdı bir ya hiçbir şey yani eğer iyi yok israf edersiniz yani keramet için iyi imanımız iyi dikkatiniz yoktur. Kendi söylediği gibi minneti burasında. Bu ne demektir, peşin? E, Ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz vs ya hayır hoş geldiniz sefa şimdi bu yağ mı? Ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz? Niçin bu soruyu kırk yıldan önce sormak istiyorsun? Onun için alınan gıdaların, alınan gıdaların tarikatla mesafe alınması noktasında çok büyük etkisi vardır. Ama yani müslah yolda ama menziği yolda. O Müslüman'ın peki onası son derece müteeklid olması lazım. İbn-i Ceym Ahmet'in fukatındandır. Kendi Serpem'in kitabında diyor ki Sultan Fatih döneminde Mısır'da yaşamış bir şükü alemidir kendisi. Eğer yani tepkiye yiyecek olan yerin olan şeyler haram cinsten şeyler ise haramı yemektense bir şüpheli şeyi ye o zaman diyor. Ama helal varken kesinlikle kesinlikle belki şüpheli şeylere düşkünlük asla alakası Asla ala kafa, şanlar çıkan Çarjıdan, pazardan ekmek alıp değil Tarlayı kendi tarlasını kendisi yerdi, ee, ekmeklik buğdayı kendisi yetiştirdi, kendisi öldürdü, kendisi ekmek yapardı. Ekmeği böyle yerdi, böyle yerdi, böyle yerdi. Tabii e, tabi yenen gıda böyle olunca, o zaman günde bir vekattam alsaydı, 2 günde sen. Kaldı ki bugün devletlerin, milletlerin karakterini bozmak için milletlerin milli beslenme ve gıda e, sistemlerini çökertme e, işleri vardır. Bu bu merkezi çıkın piyasaya, şu an şu piyasada satılan, ondan sonra yenilen şeylere bakın yiyebileceğin çok, çok az şey vardır. Hani işte onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz noktasında darda kaldığımız için yiyoruz ama kitaba göre, kitabı, al kitabı eline çık bakayım ye bakayım neyi yiyeceksin sen. İsrail Türkiye'ye hormon satıyor değil mi? Suni gübre satıyor. Peki İsrail ihmal etmiş olduğu hormon, hormon, hormon peki kısırma süreci özelliğine sahiptir. Geçenlerde Amerika'da Joseph Goldsinger diye bir Amerikalı doktor Gaur ailesini söylüyor. Dünyadaki efendim geri kalmış ülkeleri, Amerika'ya muhalif olan ülkelerin nüfuslarını aşağıya çekeceğiz diyor. Bunun için içme sularına ve yiyeceklerine kısırlaştırıcı maddeler katacağız diyor. Ne diyoruz şimdi peki? gitti. Yani affedersiniz yani meslimize bile sahip olamıyoruz. Kasıklarımızdaki meniye dahi sahip olamıyoruz. Adam meniye dahi müdahale ediyor bugünkü ortamda. Ee, şimdi burada, burada, burada peki bir tekneğimiz olması lazım. Ama ama İslam dert değil ki. O bakımdan, o yaramazlıklar, otomatikman komatikman zikri etkiliyor, namazı etkiliyor, ne bileyim teheccüde etkiliyor veya ilmi etkiliyor işte, şu işi yap, bu işi yap dediği zaman ağırlanıyoruz, of, of vesaire vesaire, kimya bozuldu, kimya, kimya bozuldu, kimya.